Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve yudlil illallah Muhammeden abduhu Fe inne astaqal hadisi kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin zinar. Bizden olmayanlar şerhinde kibirlenenler kafirlere benzer başında kalmıştık. Kibir yüz çevirme, hakka veya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çağrılınca sırt çevirmek yahut nasihati kabul etmekten burun kıvırmak onların kafirlerin çirkin sıfatlarındandır Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor münafıklar hakkında onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün onlar ve sahabelerden başkaları kendileri için bağışlanma dilenmesine muhtaç olup bunu isterler fakat kibir onları kaplayınca büyüklenerek başlarını çevirirler başlanma istediklerinde ise bunu ancak takıye olarak ve gösteriş için yaparlar. Enes radıyallahu an’ten Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki içinizde ibadet eden bir topluluk vardır ki, insanlar onları beğenirler. Onlar kendilerini beğendiklerinden okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Bunu Ahmet ve Ebu Yala sahip bir isnatla rivayet etmiştir. Yani bunların hayırlı amellerinden görünüşteki, güzel ibadetlerinden, amellerinden dolayı insanlar onları beğenirler. Bu kimseler de kendilerini beğendiklerinden okulun yaydan çıktığı gibi dinen çıkarlar. Ayrıntılı rivayetlerde bu kimselerin işte var mı bizim gibisi, var mı bizim gibi Kur'an okuyan, bizim gibi namaz kılan gibi yaptıkları amellerle böbürlenmeleri zikredilir. Enes radıyallahu anten diğer rivayette Allah resulü aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu: Şayet sizler günah işleyen kimseler olmasaydınız, sizin hakkınızda bundan daha kötüsü olan ucup kendini beğenmişlikten korkardım. Bunu Bezzar, Okaili, şu Abu Iman da B.H. ki sahih bir rivayet etmişlerdir. Şeyh Albani es sahiha da isnadı Ceyyid demiştir. Yani sahihe yakın Hasan demiştir. <Gülüyor> Aleyküm sallallahu. <Gülüyor> Yani günah işliyor olmanız ve bundan dolayı kendinizi kusurlu görmeniz, istiğfar etmeniz, Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemeniz, günah işlemeyip de bundan dolayı amellerinizi beğenmenizden daha kaylıdır diyor. Yani bu manada söylüyor bunu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bir adam bir elbise içinde taranmış, saçlarını salmış olarak, Kendini beğenmiş bir şekilde yürürken Allah onu yere geçirdi. O adam kıyamet gününe kadar debelenir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hüreyya Radyalama'nda Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ümmetime ümmetlerin hastalığı isabet edilecek. Dediler ki ey Allah'ın Resulü ümmetlerin hastalığı nedir? Şöyle buyurdu. Kibir ve hakkı kabullenmeyip insanları hor görmektir. Çoklukla övünmek, dünya için yarışmak, birbirine buz etmek birbirine haset etmektir. Bunun sonucunda taşkınlık sonra kargaşa, herç ortaya çıkar. Bunda hakim Evsat da Taberani, Zemmül Bağî de İbnü'l-Dünya yine Ukubat'ta Şeyh es-Sâih'a da sahih olduğunu belirtiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Nebi vesam buyurdu ki cennet ve cehennem çekişti. Cehennem dedi ki: "Kibirli ve cepparlarla tercih olundu. Cennet dedi ki: "Bana ancak insanların zayıfları ve düşükleri girer." Allah Teala Cennet'e buyurdu ki, ''Sen benim rahmetimsin, seninle kullarımdan dilediğime merhamet ederim. Cehenneme de, sen azabımsın, seninle kullarımdan dilediğime azap ederim.'' Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan gelen rivayette Nebiyallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. ''Cennet ve cehennem övündü. Cehennem dedi ki, ''Ya Rab, bana zorbalar, kibirliler, krallar ve eşraf yani halkın seçkinleri girer.'' Cehennemde, cennette dedi ki, burada tekrar yanlış yazılmış. Ya Rab bana zayıflar, fakirler ve yoksullar girer. Bunu da Ahmet bin Hanbel, İbn Ebi Yasım Es-Sünne'de rivayet etmişler. Benzerini Müslim rivayet etmiştir. Müslümanlarla ülfet etmeyen hayırlılardan değildir. Ebu Hureyir Radyalent'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz mü'min, kendisiyle ülfet edilen kimsedir. Ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. Bunu hakim Bezzar, e, lalkay El-İtikad'da, i̇bn Mukri, Mu'cemin'de ve Beyhaki Şuhab-ül İman'da rivayet ediyorlar sahip bir isnatla. Aynısını Seyil bin Sa'd ve i̇bn Mesud radiyallahu anh'a da Allah Resulünden rivayet etmişlerdir. Cabir radiyallahu anh'ten gelen rivayetin lafzı şu şekilde. Mü'min, ülfet eden ve kendisiyle ülfet edilen kimsedir. Ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, onlara, yani insanlara en faydalı olanıdır. Bunu Hasan bir isnatla taberani mucemül evsatlar yuvayet etmiş. Şeyh Elbani, Sahihül Cami'de hasen olduğunu belirtmiştir. Ülfet, yakınlık, yani irtibat kurma, ilişki kurma bu manada. Yani yani e, aslında bir önceki babla bağlantılı bu. Yani bazıları kibirlerinden ötürü insanlarla e, muhatap olmaz. Onlara tepeden baktığı için bunlara e, yakın ilişkiler kurmaz. Mümin e, böyle değildir. Müminin tam tersi, yani mümin bu kimselerin, kibirli kimselerin tam tersi olarak insanlarla ülfet eder. E, yani bir bağlantı kurulur, bir bağ kurulur. İnsanın içi ısınır. Haksız olarak Müslüman'a küsen bizden değildir. İbn-i Mesud radiyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki kişi İslam'a girmiş olsalar, sonra biri diğerine küsse, zalim olan dönünceye kadar İslam'dan çıkmış olur. Yani zulmede bu zulmünden vazgeçinceye kadar, yani küsmelerine sebep olan zulümden vazgeçinceye kadar İslam'dan çıkmış olur. Bunu hakim Bezzar, Hilyatülevliyada Ebu Naim, ve Deylem rivayet etmişler. Şeyh Elbani es Sahihada sahih olduğunu belirtmiştir. Ebu Ureli radiyallarından Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizi zandan sakındırırım. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinizi gizlice dinlemeyin. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Birbirinizle rekabet etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Allah'ın kardeş kulları olun. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Eyyub radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslümana üç günden fazla kardeşini terk etmesi helal olmaz. İkisi karşılaşır. Biri yüzünü bir tarafa, diğeri de yüzünü bir tarafa çevirir. O ikisinden en hayırlısı ilk selam verendir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişleridir. Ebu Hiraş Es-Sülemi radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim kardeşini bir sene terk ederse yani bir sene ona küs kalırsa kanına akıtmış gibidir. Bunu Bukhari Edebül Müfret'te, Ebu Davud Sünen'inde, Ahmet bin Ambel Müsned'inde, İbn Sad Tabakat'ta, Hakim Müstedrekte sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Bütün bunlar dünyevi işler için alakayı kesmek hakkındadır. Din için ilişkiyi kesmeye gelince bunun üç günden fazla olması caizdir. Bunu İmam Ahmet ifade etmiş ve Tebük Savaşı'ndan geri kalan üç kişinin kıssasını delil getirmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları terk etmeyi emretmiştir. Yine İmam Ahmet ağır bidat işleyen ve hevalara davet edenlerin terk edilmesinin de caiz olduğunu açıklamıştır. Hatta bir de edeplendirmek için babanın evladını kocanın karısını 3 günden fazla terk etmesinin caiz olduğunu söylemiştir. Çünkü Nebi aleyhisselatü vesselam da hanımlarını bir ay terk etmiştir. Yani bir ay protesto etmişti Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam hanımlarını. Hatta e, 29. günde ulaşmıştır. E, konuşmaya başlayın anınlarıyla işte ay bazen 29 bazen 30 çeker buyuruyor. o hadiste bununla ilgili vardı olmuştur. Çirkin lakap takanlar cahiliye ehline benzer. Ebu Cübeyra et Dahak radıyallahu. Ebu Cübeyr bin Tahak radıyallahu'ndan birbirinizi lakaplarla çağırmayın ayeti. Yani Hucurat 11. ayeti hakkında şöyle demiştir. Lakap takmak cahiliyede adet idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birini lakabıyla çağırınca ona e Allahın Resulü, o bu lakaptan hoşlanmıyor denildi. Bunun üzerine Allah azze ve celle birbirinizi lakaplarla çağırmayın ayetini indirdi. Yani kişiyi hoşlanmadığı lakaplar, yani eğer kişinin kendisi kendisine takılan lakaptan hoşlanmıyorsa bu lakabı kullanmamak lazım. Ayette, bunu yasaklamak üzere inmiştir. Yoksa her türlü lakap hakkında değil, kişinin hoşlanmadığı lakap hakkında. Mesela bazıları e, tabiin döneminde e, işte el-ağraç, el-ecda, bunlar hep lakaptır Aslında çoğu kimsenin de hoşlanmadığı lakaplardır. Veya tavil, mesela tavil uzun demek, humeydet tavil, humeydel-ağraç, şaşı, el-ecda, çolak... Yani bu manalara gelen şeyler Aver, yine şaşı Bunun gibi ifadeler Aynı isimde birden fazla Kimseler olunca Diğerinden ayrıldığı özelliğiyle Lakaplandırırlarmış Eğer bu lakap çirkin olmasına rağmen Sahibi Bundan razı ise sorun yok Ama sahibi razı değilse Kardeşim bana böyle bir şey demeyin diyorsa Ona bunu söylemek caiz olmaz Mesela Akta Akta diye eli kesik kimse. Farsçası yekdest, Ahmet yekdest, el Cürcani. mesela. E, Arapçası Akta, tekelli, eli kesiken yani Katadan geliyor. Bir eli kesikmiş onun. E, Akta derlermiş ona. Yani bunun gibi ifadeler eğer sahibi hoşlanmıyorsa bunu kullanmamak lazım. Ama bazı da hiç rahatsız olmaz. Şaşı dersin. Bu. He. var herhalde Himar lakaplı. Hımar. Mesela çok şakacı birisiymiş, biraz absürt de şakaları var. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama işte sana ben yağ getirdim hediye olarak dermiş. Halbuki onu Allah Resulü adına borçlanarak getiriyor. Bir de Allah Resulü borçlandırıyor. Bu şekilde şaka yapacak kadar birisi. Lakabda eşekmiş, Himar. E, o bundan rahatsız olmuyor demek ki. Bunu kullanıyorlar bilir. Ahlaksız konuşanlar ve edebiyat parçalayanlar münafıklara benzer. Ebu Umame el-Bahili anten Rasulullah Resulullah ve vesselam buyurdu ki, haya ve çekingenlik imandan iki şubedir. El-haya'u ve el-ayyi, çekingenlik. Ahlaksız ve çok konuşmaktan, nifaktan iki şubedir. Yani beza ve beyan. Beza, ahlaksız, müstehcen konuşmalar demek. Beyanda çok konuşma. Yani lüzumundan fazla açıklamalara girişme bir e, meseleyi bir cümleyle ifade edebilecekken adam 10 tane cümle kuruyor, e, dereden su getirerek anlatıyor. İşte bu çok konuşmada nifaktan iki şubedir. E, bunu hakim Ahmet ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Tirmizi hadisin garibini de açıklayarak şöyle diyor. El-Ay çok konuşmak, çekingenlik, Estağfurullah, el-ay, az konuşmak, çekingenlik, derdini anlatamama demektir. Beza, beza, pertekze ile ahlaksız konuşmalardır. El-beyan, çok konuşmaktır. İnsanlara hitap eden şu hatiplerin yaptığı gibi sözlerini genişletip Allah'ın razı olmayacağı şekilde insanları överken lafı köşeletmektir. Süslü ifadeler kullanmak yani. Abdullah bin Amr bin el-Ağız radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah sığırın geviş getirmesi gibi diliyle katıp karıştıran edebiyatçı kimseye buğz eder. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi e, rivayet etmişlerdir. Bunu lafı köşeletmek diye de tercüme ederler. Yani belagat parçalamak, edebiyat parçalamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Kibirlenerek, kabaca ve ağzını doldurarak konuşan herkese buğz eder. Bunu da İbn-i İbban ve Beyhaki sahip isnatla rivayet ediyorlar. Cabir bin Abdullah radiyalanmadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü bana en sevimliniz ve meclis olarak en yakınınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Kıyamet gününde bana en buğz edileniniz ve meclis olarak en uzağınız ise çok konuşan, Sözleriyle insanlara karşı üstünlük taslayan ve kibirlenenlerinizdir. Bunda Tirmizi tirmiyezi sahibi sınavda rivayet ediyor. Belih, konuşmasında fesahat ve belagat yapmakta aşırı giden, edebiyat parçalayan kimsedir. Belagatini ortaya koymak için mübalağa ile dili dişleri üzerinde dolanır. Onun bu durumu diliyle otu geveleyen sığırın haline benzetilmiştir. Yani sığırın dilini ağzında dolandırması gibi o da lafı köşeletmek için dilini ağzında dolandırır. Özellikle sığır benzetilmesi, bütün hayvanların dişleriyle yemesine rağmen sığırın diliyle toplayarak yemesinden dolayıdır. Mizacında belagat olan kimse ise hadiste kast edilenden farklıdır. Hadiste anlatılan kişi, başkalarına karşı üstünlük sağlamak, büyüğü küçük düşürmek, hakir olanı yüceltmek, başkalarına aciz bırakmak, batılı süsleyerek hak suretinde göstermek veya hakkı batıl suretinde göstermek yahut insanların gözünde sözü makbul sayılır biri olmak için fesatli görünmeye çalışan kimsedir. Ağzını eğip bükerek konuşan, gereksiz yere sözlerini genişleten, ağzını yayarak konuşan, başkalarına üstünlük sağlamak için fesat fesad sahibiymiş gibi konuşmaya çalışan kimsedir. Şöyle denilmiştir, bu kibirden ve ahmaklıktandır. Lafın derinliğine dalmak, Yapmacık konuşmak, seci ve kafiye yapmak, hatiplik iddiasında bulunan fasihlerin adeti olduğu üzere lüzumsuz mukaddimeler, kötülenmiş yapmacık ve zorlama konuşmalardır. Bütün bunlar Allah-u Teala'ya en sevimsiz olan işlerdendir. Her hususta maksada en kısa yoldan ulaşmak gerekir. Konuşmada da maksat, gayeyi anlatmaktır. Bundan ötesi kötülenmiş yapmacık konuşmalardır. Aşırıya kaçmamak şartıyla hitabetle konuşmayı güzelleştirmek buna girmez. Zira bundan maksat kalpleri hareketlendirmek, teşvik etmek, daraltıp genişletmek ve layık olan şekilde konuşmanın etkileyici olmasını sağlamaktır. İhtiyacı karşılamak sebebiyle olan tartışmalara gelince bu hususta seciği yapmak, ağza eğip bükerek kötülenmiş yapmacıklık ile konuşmak layık değildir. Bunun sebebi ancak riya, fesatlı görünmeye çalışmak ve başkalarından ayrıcalıklı görünmeye çalışmaktır. Bütün bunlar kötülenmiştir ve din bundan sakındırmıştır. İbn-i Mesud radiyallahu anh'da Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sözün derinliklerine dalıp gereksiz yere lafı uzatanlar helak oldu. Bunu üç defa tekrarladı. Müslim rivayet etmiştir. Hadiste geçen mutanatti'un sözün derinliklerine dalan, sözlerinden ve fiillerinde e, haddi aşan demektir. Bu lafsı e, lafzı, e, bir iki sahabeden geliyor da birisi Saad bin Ebu Hakkas oğlunun Ya Rabbi ben senden cennetin ortasında ortasının sağ tarafında falanca köşkte falanca şeyi isterim diye dua ettiğini görüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duada tanattu yapanlar olacak diye haber vermişti. Bundan sakın diyor. Cenneti istesen yeterli diyor. Yani ne bu edebiyat süslemeler. Şimdi e, bu secili ifadeler Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın şikayete geliyor. Dava için geliyorlar. E, i̇ki cariye veya iki kadın. Birisi diğer ile kavga ederken bir kadın diğer kadına taş atarak karnındaki çocuğu düşürüyor. Ve gurreye hükmediyor. Yani tam bir diyete hükmediyor. Bir köle azadı kadar. Bunun üzerine hakkında hükmedilen kadın lafı süsleyerek konuşuyor. Yani bu ölen çocuk ne konuşur ne ağlar böyle şiir gibi yani aynı şeyi ifade eden şeyleri söylüyor konuşmayan ve gülmeyen ağlamayan yani böyle aynı şeyi anlatarak bir şeyler söylüyor Allah Resulü ve Vesselam bu diyor şeytanın kardeşlerindendir yani bu secide konuşmasıyla buyuruyor yani kastedilen bu tip konuşmalar işte bugünkü vaizlerin çoğunun yaptığı şeyler Tek bir şeyi anlatıyor ama aynı şeyi birden fazla kelimelerle tekrar tekrar söyleyerek farklı bir hava oluşturmaya çalışıyor, yapmacıklık sağlamaya çalışıyor. Bu dildeki güzellik, açıklamadaki mürüvvet ve bunun dünya ziynetlerinden bir ziynet olmasıyla çelişkili değildir. Yani dildeki güzellik nimetlerden bir nimet. Açıklamadaki mürüvvet, bununla çelişkili değildir. Allah Azze ve Celle insanı yarattı, ona konuşmayı öğretti buyurmuştur. Rahman 3-4. ayetlerinde. Yani güzel konuşmak e, kınanmış değildir. Burada anlatılan şey e, yapmacık konuşmak, işte batılı süslemek veya bir kimseye övgü dizerken edebiyatlı ifadelerle e, bunu ifade etmek gibi e, gayrimeşru konuşmalar. Allah bunu, yani konuşmanın güzelliğini nimetten kılmıştır. Buza seb olanı ise beğenilmek ve büyüklenmek için yapılanlardır. Birbirlerine söven iki kişi şeytanlara benzer. İyaz bin Himar radıyallahu anh'ten dedim ki, Ey Alan Resulü, kişinin nesep olarak benden daha aşağı olmasına rağmen bana sövmesine ne dersin? Yani soy benden düşük ama bana sövüyor. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, Birbirine söven iki kişi yalan söyleyen ve hayasızca birbirlerini lekeleyen iki şeytandır. Bunu i̇bn İbn Ben Ahmet Bukhari tarihinde bezar ve Taberani sahip-i rivayet etmişlerdir. Diğer rivayette lafzı şöyle. Birbirine söven iki kişiden hangisi önce başladıysa mazlum olan kişi ileri gitmedikçe sövgülerin hepsi ilk sövene gider. Mesela birisi birisini hakaret etti. Mesela e, onun düşürücü bir söz söyledi. O da sensin dedi. Bu değil. Bunu ilk söyleyene gider. Ama sensin demek yerine onu da aşarsa, yani sen hem şusun hem de busun diyerek ileri giderse o da e, payını alır. Birbirine söyleyen iki kişi yalan söyleyen ve hayasızca birbirlerini lekeleyen iki şeytandır. Bunu da Ahmet ve Tayarlisi rivayet ediyorlar. i̇bn Mesud Radyalan'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslümana söylemek fasıklık, onunla savaşmak ise küfürdür. Evet, bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Müminlerin namuslarına dil uzatanlar münafıklara benzer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında münafıklar tehlikeli bir hadise çıkarmayı amaçladılar. Bu ifk hadisesine dalmak, iftira hadisesine dalmak, Müslümanlar arasında iftira yayarak karışıklık çıkarmak, Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şiddetli hamleler ile saldırmak idi. Münafıkların ve bazı sabilerin daldığı ilk münafıklar Allah Resulü ve vesselam'ı lekelemeyi amaçlıyorlardı. Bunu başardıkları takdirde bu onun için dinde ve risaletinde bir yara olacaktı. Onların Ayşe radıyallahu anh'a ve safan bin Muattal radıyallahu anh'a hakaret etmede asıl hedefi insanların gözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tarif etmek yoluyla dini yıkmaktı. Neredeyse sahabe arasında fitne çıkacaktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalktı ve şöyle buyurdu. ''Şimdi ailemi itham eden bazı kimseler hakkında bana yol gösterin. Vallahi ben ailem hakkında hiçbir kötülük bilmiyorum ve olacağına da ihtimal vermiyorum. Bir kişiyi itham ettiler ki, vallahi onun üzerinde de bir kötülük olacağına ihtimal vermiyorum.'' Yani Safvan bin Muattalı kastediyor. ''O kimse ben olmadan evime girmiş değildir. Hangi savaşa çıktım benimle beraber çıkmıştır.'' Bunun üzerine Sa'd bin Muaz radıyallahu anh kalktı ve elan el Resulü, bana izin ver onların boynlarını vuralım dedi. Arkasından Hazreç'ten bir adam kalktı. Hassan bin Sabit'in annesi o kimsenin kabilesindendi ve şöyle dedi. Yanıldın. Allah'a yemin olsun eğer o kimseler Evs kabilesinden olsalardı onların boynlarını uçurmak hoşuna gitmezdi. Neredeyse mescid içerisinde Evs ve Hazreç arasında kötü bir olay çıkacaktı. Şimdi bu Hassan bin Sabit'in annesinin kabilesindenlenmesinin sebebi, bu iftira olayında Hasan bin Sabit'in de karışması sebebiyle. Sabit bin Muaz Hazreç'ten o Evs'den idi. Evs kabilesinden Şey, e, tam tersi yani. Hasan bin Sabit Hazreç'ten Sa'd bin Muaz Evs kabilesindendi. O kişi de işte bu sizin kabileden olsaydı bunu söylemezdin diyerek mescit böyle tekrar karıştı. Müslümanları sıkıntıya sokan hadiseler tam bir ay sürdü. Allah'ın korudukları dışında bu hadiseye dalan daldı. Allah Müslümanları münafıklarla aralarına çıkacak bir fitneden korudu. Allah'ın kelamı onları kınayıcı ve onlardan sonrakileri sakındırıcı olarak nazil oldu. Nur Suresi 11. ayetinde, ''Bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur.'' Yani ilk uyduranlar. Bu hadiselerin aynısı günümüzde de tekrar etmektedir. Münafıklar bu ümmetin davetçilerden veya salihlerden birini gördükleri zaman yayın harbi ilan etmeye başlarlar. Zira onlar harp etişini tutuşturmayı bir amble ertelemezler. Allah'tan korkmazlar ve mümine acımasızca davranırlar. Falan zina eder, falan lutilik yapar, falan şöyle şöyle yapar demek onlara kolaydır. Yeryüzünce, yeryüzünde rahatça fesat ekebilmek için Alimlerin ve salih davetçilerin güvenilirliğini sarsıncaya kadar toplum ortasına yalan ve iftiralarını saçarlar. Bugün işte bu işi istihbarat örgütleri veya onlara benzer çalışan FETÖ gibi örgütler veya buna benzer cemaatlerin işte münafıkları bu işleri yapıyorlar. Evet, delilsiz olarak bir Müslümanın namusunu ve şerefini lekeleme kusurunda dikkat etmek gerekir. Münafıklar hakkında inen ayetler düşünülürse, kişi bundan, o kimselerden olmamak için kendisini sakındırmalıdır. Haberleri tespit etmek ve araştırmak şiar olmalı. Allah Azze ve Celle Hucurat 6. ayetinde ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topla kötülük edersiniz ve sonra yaptığınıza pişman olursunuz.'' <gülüyor> İlk hadisesine dalan sahabelere gelince, onların maksadı münafıklarınki gibi değildi. Allah'ın sakındırdığı bir günaha girmişlerdi. Allah, Ebu Bekir radıyallahu anhe misdaha affetmesini emrederek şöyle buyurdu. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Nur suresi 22. ayet. Münafıklar hakkında ise şöyle buyurmuştur. Onlardan elebaşlık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır. Nur suresi 11. ayet. Söz taşıyanlar ve Müslümanların arasını açanlar en şerli kimselerdir. Esma binti Yezid radıyallahu anhadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Size en şerlilerinize haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Şöyle buyurdu. Nemime ile yürüyen yani insanların arasında söz götürüp getirenler, birbirini seven dostların arasına ayıranlar ve suçsuz kimseleri sıkıntıya düşürmek isteyenlerdir. Bunu Ahmet Taberani, Şuab-ı İman'da Beyhaki, Fevaidinde İbni Masi, El-Gıybe'de İbn Bit Dünya rivayet etmişler. Şeyh Elbani, es Sahihada Hasen olduğunu belirtmiştir. Parmağıyla, avuç içiyle ve başıyla selam veren kitab eline benzer. Burada baş ifadesi, baş ifadesinde bir yanlışlık olabilir. Parmakla ve avuç içiyle. Abdullah bin Amr radıyallahudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizden başkalarına benzeyenler bizden değildir. Yahudiye Hristiyanlara benzemeyin. Şüphesiz Yahudilerin selamı parmaklarla işarettir. Hristiyanların selamı ise avuç içiyledir. Bunu Tirmizi, Taberani, Kudai ve daha başkaları hasen bir isnatla rivayet ediyorlar. Şahitleriyle hasendir. Cabir Radyalant'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bizden başkalarına benzeyen bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanların selamıyla selam vermeyin. Zira Yahudilerin selamı elleriyle selamlamalardır. Hristiyanların selamı ise işarettir. Burada yer değiştirme var ya. Evet. Şimdi e, şu ikinci söylediğim diğerinden daha kuvvetli isnad olarak. Yani şey birbirine yakın olsaydı ıttırap mı oluyorduk? takdim tehir <gülüyor> yani lafızla karıştırma var yani ilk İslam'da zayıflık var diğer tariklerle Hasen derecesine çıkıyor yani e, ittifak ettiği yer neresi kitab ehlinin selamı gibi selam vermemek onlara benzememek burası kesin ama e, Hristiyanların selamının demek ki parmak işareti olduğunu Yahudilerin ki de elle selamlamak olduğunu anlıyoruz Bera bin Azib radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve ile karşılaştım. Benimle musafa etti. Dedim ki, elan Resulü ben Acemlerin ahlakı ve onlara benzemek olmasından dolayı bu musafahı terk etsem ne olur? Yani demek ki Acemler, Arap olmayanlar da bunu yapıyormuş. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Hayır, şüphesiz Müslüman kardeşiyle karşılaştığında musafa ederse Allah her ikisini başlamadan birbirlerinden ayrılmazlar yani e, İbn-i Abbas radiyalanmadan gelen rivayette geçtiği gibi durum. Hakkında vahiy indirilmediği sürece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, kitap eline benzeyip kitapsız kafirlere muhalefet ederdi. Ama vahiy varsa yani vahiy nasıl bildirdiyse ona göre davranır. Burada da vahiy ile bilinecek bir durum. Allah'ın onları bağışlaması. E, burada vahiy olduğu için demek ki musafa kafirlere benzemek bile olsa e, dinde meşhur kılınan bir şey. Evet. Sol eline dayanarak oturan Yahudilere benzer. Şerit bin Süveyd radıyallahu anten bir gün ben şöylece oturmuştum diyor. Sol elimi yan tarafıma doğru yere dayamış ve onun üstüne abanmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı ve şöyle buyurdu. Allah'ın gaz gazabına uğrayanlar gibi mi oturuyorsun? Bunu i̇bn İban, Ebu Davud, Ahmet ve Hakim rivayet etmişlerdir. Bu Şerit bin Süveyd'in rivayeti namaz dışında bir oturuş. Şu şekilde sol ele dayanarak oturuş. i̇bn Ömer gelen rivayet namaz babında gelmişti. Namazdayken böyle oturmak hakkında o da. Bu da gazaba uğrayanların oturuştur diye. Namazda böyle bir oturuş yasaklıyor. Bu namaz dışında. Gölge ile güneş arasında oturmak şeytan meclisidir. Ebu Hurey radiyalanmadan Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biriniz gölgede olduğu zaman gölge çekilir de bir kısmı güneşte bir kısmı gölgede kalırsa hemen kalksın. Bunu Ebu Davud Bey, Haki ve Ahmet sahibi isnadlar rivayet ediyorlar. Burayda radiyallahu anh'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam gölge ile güneş arasında oturmaktan yasakladı demiştir. İbn-i ve Hakim'in rivayeti bu da. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden birisi şöyle anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam güneş ile gölge arasında oturmaktan yasakladı ve bu şeytan oturuşudur buyurdu. Bunu da Ahmet İbn-i Yasım el-Ahad vel-Mesani'de Sahip İsnat'ta rivayet etmişler. Şeyh Elbani Sahihul Cami'de sahih demiştir. Ebu Hüreyre'den, radıyallahu ten, bu da mevkuf, biriniz gölgede olduğu zaman gölge çekilirse kalksın, zira bu şeytan oturuşudur. Bunu e, sahip İsnat'la Ebu Hüreyre'nin sözü olarak, Mâmer, Cami'de, İbne Bir Şeybe, Edep'te, Beyhaki rivayet etmişler. Ahmet bin Ambel benzer bir lafızla rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer r.a da gölge ile güneş arasında oturmak şeytan oturuşudur demiştir. Bunu da İbn e Şeybe mevkuf olarak sahip isnadlar rivayet ediyor. Görmediği rüyayı gördüm diyenler taşkınlık yapanlardır. Ebu Shurey el Huzayi r.a Allah Resulümün Allah Resulü, Resulü Aleyhissalat ve şöyle buyurduğunu aktarıyor. Allah katında taşkınlık bakımından insanların en ileri gideni katilinden başkasını öldüren yani ee, kan davası gibi olaylar sebebiyle e, katilin yakınlarını öldüren ve İslam'da cahiliyeden kalma kan davasını güden veya uykuda gözlerine gerçekte görmediği bir şeyi gördüren yani görmedi rüyayı görmüş gibi anlatan kimsedir. Bunu Ahmet, Hakim, Taberani ve Darikudni bir de Beyhakis İsnat'ta rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radyalanmadan gelen rivayette kim görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatırsa iki arpa tanesini düğümlemekle yükümlü tutulur fakat bunu yapamaz. İstemedikleri halde bir topluluğun konuşmasını dinleyen kimsenin kulaklarına kıyamet gününde kurşun dökülür. Kim bir suret yaparsa azap edilir ve ona ruh üflemekle yükümlü tutulur. Bunu ise yapabilecek değildir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Hadiste geçen tahallüm kelimesi hulm düş demek tahallüm, işte görmüş gibi yapmak demek. Yalan bir iddiada bulunduğu halde rüyayı gördüğünü iddia ederek kendini rüyaya zorlamak demektir. Onu yapamaz sözü ise birini diğerine bağlamanın adeten imkansız olmasından dolayıdır. Yani arpa tanesini bağlayamaz. O bunu yapıncaya kadar azap edilir. Yapması da mümkün olmaz için azabı devamlı olur. Yine suret yapan kimseler o suretlere can vermekle, ruh üflemekle e, yükümlü tuturlar. Bunu da yapamayacağından azap görmeye devam eder. Münavi Rahimullah şöyle diyor. Uyanık haliyle ilgili yalan söylemek, adam öldürme veya had cezası hakkında yalan şahitlik gibi daha çok kötülüğe sebep olmasına rağmen rüya hakkında yalan söyleyene şiddetle tehditte bulunulması, uyku hakkındaki yalanın Allah Teala adına yalan söylemek oluşundandır. Zira rüya nübüvvet cüzlerindendir. Nübüvvet cüzlerinden olan rüya ise Allah Teala'dandır. Yaratıcı adına yalan söylemek Yaratılan hakkında yalan söylemekten daha çirkindir. i̇bn Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. En büyük yalanlardan birisi de kişinin rüyada görmediği şeyleri gözünün gördüğünü iddia etmesidir. Bunu Bukhari rivayet eder. Yüzüstü yatmak cehennem ehlinin yatış şeklidir. Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh'den. Ben karnım üzerine yüzü koyun yatarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı ve beni dürterek şöyle buyurdu. Bu ancak cehennem ehlinin yatışıdır. Bunu Hasan bir İstinad Ahmet, Ziya Mahdisi, İlmi -Nu Hacı, Ebu Nuaym rivayet etmişler. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu Vesselam yüz üstü yatan birinin yanından geçerken şöyle buyurdu. Bu şekilde yatma Allah azze ve celle'nin sevmediği bir yatma şeklidir. Yani yüzü koyun yatmak. Bunda Hasen-i İsnat ile Ahmet İbn-i İbn Hakim, tarihinde Bukhari, Tirmizi ve Bezzar rivayet etmişlerdir. Ayakta durarak saygı gösterenler müşriklere benzer. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandı ve o oturarak namaz kılarken biz de arkasında ayakta namaz kılıyorduk. Ebu Bekir radiyallahu anh insanlara tekbir sesini duyuruyordu. Yani bu rivayet, Bukhari'de ve başka eserlerde gelen Ayşe radiyallahu anh'ın rivayetini daha da açıklayıcı mahiyettedir. Çünkü o rivayet karışıklığa sebebiyet veriyor. Ayşe radiyallahu hanım sahibilerden ve bu safların arasında değil. Bu olayı anlatırken, yani Ev Bekir Allah Resulü oturarak namaz kılmak suretiyle tabi olmuş gibi bir manada anlatıyor. Bu da karışıklığa sebep oluyor. Cabir radiyallahu gelen bu rivayet tercihe daha layıktır. Niye? Çünkü bu erkek sahabilerden oradaki durumu daha iyi bilir. Burada diyor ki Allah Resulü oturarak namaz kılıyordu. Biz de arkasında ayakta namaz kılıyorduk. Ebubekir radıyallahu anh de insanlara tekbir sesini duyuruyordu. Yani müsmiyilik görevi yapıyordu. O Allahu ekber diyor. arkasına Ebubekir radıyan cemaate duyurmak için sesli bir şekilde Allahu ekber diyordu yani. Allah Resulü aleyhissatvesam bize döndü. Ayakta olduğumuzu görünce bize işaret etti. Biz de oturduk ve namazı oturarak kıldık. Selam verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Neredeyse İranlılar ve Rumlar gibi yapacaktınız. Onlar oturan kralların yanında ayakta el pençe divan dururlar. Sakın öyle yapmayın. Siz imamınıza uyun. Eğer ayakta kılarsa siz de namazınızı ayakta kılın. Şayet oturarak kılarsa siz de oturarak kılın. Diğer bir rivayette şu ziyade var. Sakın İranlıların büyüklerine yaptığı gibi siz de yapmayın. Yani ayakta onlar oturuyor, siz ayakta. Bu şekilde bir saygı duruşunu yasaklıyor. Bunu Müslim, Ahmet, İbn-i Uzeymi, İbn-i İbn Nesai ve İbn-i Mace sahip isnatla rivayet ediyorlar. Büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. El-Azbad bin Hüvey radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. Hasenli Gayri bir İstinat'ta Ebu Naim marifet Sahabe'de rivayet etmiştir. Enes Radyoland'dan, yaşlı bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i arayarak geldi. Topluluk ona yer açmakta ağır hareket edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Bunu sahip bir İstinat'la Tirmizi, Ebu Yala, i̇bn Adi, i̇bn Arabi Mucem'de, Beyhaki Şuab'da, Harayeti Mekarümül Ahlak'ta, i̇bn Neccar, Zeylu Tarihi Bağdat'ta, Haris, Müsned'in'de, Ebu Naim Akbâr-ı İspan'da rivayet etmiştir. Şeyh Elbani Sayhul Camii'de sayı olduğunu belirtmiştir. i̇bn Amr radıyallahu anh'dan, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den ve Ebu Umame radıyallahu anh'den, ee, aynı hadis gelmiştir. Sadece Ebu İmame'den gelen rivayette lafız farklı şu şekilde. Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Evet bu lafızla Bukhari edebül müfredde ve taberani rivayet etmişlerdir. Küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. Abdullah bin Yahya bin Harise bin el Azbat babasından, o da dedesinden. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. <gülüyor> Büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir lafzıyla İbn-i Ebu Zeyd veya Ebu Yezid el Medeni'den İbn-i Serh'den Evet. Aynısı i̇bn Ömer Vasile bin Eska'dan radiyallahu ve Enes radiyallahu de geliyor. Enes radiyallahu rivatinde rivayetinde şu ziyadeyle gelmiş. Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen ve aramızdan kardeş edinip de iftira eden bizden değildir. Bunu Taberani evsatta Hasanli Gayri bir isnatla rivayet etmiştir. Yani ilk cümlelerine şahitler var. Bir sürü şahit var. Mütevatirdir bu hadis zaten. Fakat şu son cümle sadece Haris bin Numan tarafından rivayet edilmiş. O da zayıf bir Rabi. Müslümanların hakkını tanımayan bizden değildir. Ali radiyallahu anh'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen ve bizim hakkımızı tanımayan bizden değildir. İbn Abbas radiyallahu diğer lafzı, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen ve hakkımızı tanımayan bizden değildir şeklinde. Müslümanların gizli kusurlarını araştırmak nifaktandır allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Zira zannın bazısı günahtır. Birbirinizin gizli kusurlarını araştırmayın. Hucurat 12. ayet. Muaviye radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Şayet sen Müslümanların kusurlarını araştıracak olursan onları kötülüğe sevk etmiş olursun. Bunu Ebu Davud, İbn-i ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'a bir adam getirildi ve bu falancadır. Sakalından şarap damlıyor denildi. Bunun üzerine o dedi. Bize gizli kusurları araştırmamız yasaklandı. Ancak aşkar bir kusur görürsek o zaman gereğini yaparız. Yani sakalından şarap damlıyor olmasına rağmen imnas, bakın bunu gizli bir kusura araştırmak olarak değerlendiriyor. Şey diyeyim, şey kadar, var, Bu kısa, o hac cezasında. O fark yok. Şimdi burada yani İbn Mesud'un kastettiği şey onu içki içerken görmek hakkında. Şarap damlıyor. Yani bunun başka sebepleri de olabilir. Yani Müslüman zaten İbnü'l-Mübarey'in dediğine göre Müslüman mazeret bulur. Münafık ise kusur araştırır. Yani Müslüman gördüğü bir kötülükte dahi yani kurtarır tarafını arar. Bunu ifşa etmemek için. Yani elinden geldiğince örter. Gizli olarak görse bunu örtmesi gerekir. İfşa etmemesi gerekir. Gizli bir şekilde günah işlediğini görüyor kardeşin. Bunu örtmesi gerekir. Müslüman müminin özelliği bu. Münafığın özelliği ise kusur araştırır. Yani görünen bir kusur yok. Zorla ki bulmak için e, araştırır. Tecessüs yapar yani. Burada yani e, o kadar bariz bir alamet ki aslında. Yani sakalından şarap damlıyor. Yani... Buna rağmen bunu gizli huzur araştırmak olarak değerlendiriyor İbn Stradiyyan. Berra Radiyallah'tan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize hutbe verdi. Hatta perde arkasında olan kızlar dahi işitti. Yüksek sesle seslenerek şöyle buyurdu. Ey diliyle iman etmiş fakat kalplerine iman ulaşmamış topluluk. Müslümanları gıybet etmeyin. Onların ayaklarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin aybını araştırırsa Allah da onun aybını takip eder ve evinin ortasında dahi olsa onu rezil eder. Yani ne kadar gizli işlemeye kalkarsa kalksın, eğer başkalarının ayıplarını araştırırsa <gülüyor> Allah onu orada bile rezil eder. Bunu Ebu Yala, Ebu Naim Sefatun Nifak'ta ve Delailun Nubuve'de, Nübüvve'de, Temman Fevayet'te, Şecari Emali'de, Abdülhalik Eşşehami Erbain'de, Rüyan-ı Müsnet'te ve daha başka muaddisler rivayet etmişlerdir, İsnal-ı Sait'tir. Hadiste geçen el-evatiko fil-hudurihinne ifadesi, avatik, atik kelimesinin Bu Buluğa ermiş ve evlenmemiş kız demektir. Hudur kelimesi ise hudurun çoğuludur. Hudur, evin bir kenarında bulunan perde olup, bakire kızlar bu perdenin gerisinde otururdu. Yahut hudur ile evin kastedildiği söylenmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescitte verdiği hutbeleri, daha başka rivayetler de var aynı ifadeyi kullanan sahabelerden, yani o hutbeleri kadınlar evlerinde dinliyorlardı, yani istiyorlardı. Hatta bazı alimler, mesela Ebu Nain bunu delailün nübüvvete almış, nübüvvet delilleri arasında sayıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini uzaklara bile iştirebilme özelliği. Yani Peygamber'e has özelliklerden sayanlar var bunun. Ebu Berzel Esrem'i, bakın o da aynı şeyi söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle seslendi ki, bakire kızlar dahi işitti. Şöyle buyurdu, Ey diliyle iman etmiş fakat iman kalbine girmemiş topluluk Müslümanlara gıbbed etmeyin, onların kusurlarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin kusurunun peşine düşerse Allah da onun kusurunu takip eder ve evinde de olsa onu utandırır. Bunu Ahmed bin Hambel, Hasan bir İslamlar rivayet etmiştir. Ebu Berzel eslem Eslem'in diğer rivayet şu şekilde. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, münafıklardan bazı insanların Müslümanlardan bazı kimselere eza verdikleri ve kusurlarını araştırdıkları ulaştı. Bunun üzerine minbere çıkarak, perde arkasındaki bekar kızların dahi yüksek sesle şöyle buyurdu. Muhakkak bana ulaştığına göre, münafıklardan bazı kimseler, Müslümanlardan bazı kimselere eziyet veriyor ve onların kusurlarını araştırıyorlarmış. Onların kusurlarını, araştıranların kusurunu Allah Azze ve Celle takip eder ve evlerine dahi olsalar rezil eder. Bunu Ebu Tahir el-Muhallis, Muhallisiyat'ta, Ebu Şeyh el-Tewbih'te hasen bir isnatlar rivayet ediyorlar. Burayda bin Husayb radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında öğle namazını kıldık. Namazını bitirdiği zaman bize öfkeli bir şekilde döndü ve evlerinin içindeki bekar kızların dahi işteceği bir yüksek sesle şöyle buyurdu. Ey Müslüman olan, fakat iman kalbine girmemiş kimseler topluluğu, Müslümanları kötülemeyin, onların kusurlarını aramayın. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunu ararsa, Allah onun perdesini yırtar ve evinin örtüsü içinde olsa dahi onun kusurunu ortaya çıkarır. Bunu Taberani, Mucemül Kebir'de ve Efsat'ta, Ebu Naim Delail'de, Şecer-i Emali'de rivayet etmişlerdir. Hasenli Gayri'dir. İbn-i Abbas radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdelerinin arkasında olan bekar kızların işiteceği bir hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Ey diliyle Müslüman olmuş, iman kalplerine girmemiş kimseler topluluğu. Müminlere eziyet vermeyin, onların kusurlarının peşine düşmeyin. Zira kim kardeşinin kusurunu takip ederse Allah da onun kusurunu takip eder. Allah kimin kusurunu takip ederse evinin ortasında dahi olsa onu rezil eder. O da Taberani Kebirde ve Evsat'ta Hasenli gayri bir isnatla rivayet ediyor. Yine Cabir radiyallahından Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir gün geldi ve perdeler arkasındaki kızların isteyeceği bir sesle şöyle seslendi. Ey diliyle Müslüman olmuş iman kalbine yerleşmemiş kimseler topluluğu, Müslümanları kötülemeyin. Onların kusurlarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da onun kusurunu takip eder ve onu evinin ortasında rezil eder. Bunda İbn Maruf el-Bağdadi el yazma bir cüzde Fevaidül Muntaka Muntakatül Garayib adlı cüzünde rivayet etmiştir. İsnadında meçhul kimseler var fakat diğer rivayetlerle birlikte hasen derecesine çıkar. Evet. Kendisi için istediğini din kardeşi için istemeyen müminlere benzemez. Muaz bin Enes el-Cühenî radıyallah ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın Resulü imanın en üstünü nedir dedim diye sordu. Allah için sevmen ve Allah için buğz etmen. Dini, dilini Allah'ı zikretmekte kullanmandır buyurdu. Ona Ey Allah'ın Resulü başka diye sordum. Şöyle buyurdu. Kendin için sevdiğini diğer insanlar için de sevmen. Kendin için istemediğini başkaları için de istememendir. Yine ya hayır konuşman ya da susmandır. Bunu Ahmet ve Taberan rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik Radyalan'tan gelen rivayette kul kendisi için istediğini komşusu veya din kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Bunu da Ahmet, Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani diğer rivayette diğer insanlar için de ifadesindeki umumi lafzı din kardeşinin içinde istemen diye geçtiği için bu onu tahhit eder sınırlar. Evet, başkalarını elinden ve dilinden selamete kılmayan Müslümanlara benzemez. Allah izin verirse bir sonraki derse de bu başlıktan devam edelim. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfuruke ve töbû